Merhabalar, ben Deniz Utku Uluer, Yeşilçam Arközü programındayız, 94.9 Açık Radyo'da. E, bu haftaki programımızda e, çok değerli ve ağır bir konuğum var, e, annemi bugünki programda ağırlayacağız. E, annem 70'li yıllarda şarkı sözü yazarlığı yapmıştı, şu anda yine şarkı sözleri yazıyor ama o yıllardaki kadar e, e, aktif değil. E, öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. Ee, tabii annem e, biraz e, İstanbul'dan uzak olduğu için uzun Trafik yıllardan bir İstanbul'un trafiğiyle ilgili güzel bir de e, giriş yapmış olduk İstanbul trafiği artık böyle. E, bugünkü programda e, annemin şarkı sözünü yazdığı bazı şarkılar var. E, Yaşiçan filmlerinde de yer almışlardı. Bir evet. de ilginç bir haber var aslında böyle fazla e, alt kültürde ismi geçmedi senin... Şarkı sözlerini yazdığın Şenay'ın Dalkavuk şarkısının e, bir yabancı dizde yer alması. Evet, evet. O konuda biraz değineceğiz. Yani böyle e, birazcık... E, Ana, sohbet edeceğiz. <gülüyor> evet efendim. efendim. <gülüyor> Paylaşmak istedim tabii ben de programda. Evet. E, şimdi aslında tabii e, sen e, şarkı sözlerini yazdığın zaman hiçbir zaman için onların bir filmde kullanılacağı e, herhalde... Söylenmemişti. Yani şarkı sözlerini yazdım işte e, şeysi çıktı 45'lik o zaman kaset çıktı. Hı hı. Ama televizyon izlerken birdenbire karşımız benim sözlerim kullanılmış iki tane film çıktı. Ya yani o zaman Haberim biz, yoktu yani. Zem filmlerden hem şarkılardan gidelim. Şimdi benim ilk öğrendiğim senin e, Bizim Kız filminde. Bizim Kız evet. E, Gülşen Bubukoğlu ile Tarık, Tarık Akan'ın. Başrolde paylaştığı 1977 yapımı filmde. Evet, evet. Oradaki e, herhalde ana şarkılardan bir tanesi mi oluyor? O, e, evet yani filmin ana müziği oluyordu. Ana müziği. O, o, hatta 22. dakikasında 22. <gülüyor> yayınlanıyordu. Serpil Barlas'ın ilk 45'liydi. Onun da ilk 45'liydi. Onun ilk 45'liydi. Oldu olanlar diye bir grek müzikte. Dibi Dibi Dağ. Dibi Dibi Dibi orijinali. Dibi İşte Peki, o filmde de çal, çalmış yani. Film 77 ama e, şarkı hangi döneme o dönemin? Şarkıda 76 filan. Yani 76 filan. Ne kadar zaman önce çıkmıştı şeyi 45'li. İşte 76 veya en fazla 76'dır yani hı. ilk çıkışı 76. Peki senin yani Serpil Ballasla yani temasa geçmem ve o şarkının sözlerini yazman o nasıl? Ha, o tabii her zaman kulaklarını çınlatıyorum Nino Varon. Hı hı. Nino Varon şiir kitabımı okuyor. Daha doğrusu biz veriyoruz ona okusun diye. Ondan sonra o da okuyor. E, ...bu arada geniş projeleri var... ...işte yeni, yeni elemanlar var... E, ...bir gün bana telefon etti... ...Zeren dedi gel dedi... İşte bazı... ...45'likler yapacağım... ...senin söz yazmanı istiyorum dedi... ...ben de peki dedim gittim... İşte ilk e, Serpil'in... ...parçalarını verdi... İlk 45'liydi. de... oldu olanlar arka yüzünde de... ...zannediyorum... ...dert etmem kendime diye bir parça daha vardı... Onu yaptık, onun akabinde e, yine e, Bilgen Bengü, Nedim Katkı, Meltem, Yılmaz Yükselen, onların plakları geldi. Öylece yani benim ilk öğretmenim e, şarkı sözünde Nino Varano oldu. Okay, o zaman e, bizim kızlar, bizim kız filminde çalan oldu olanları bir dinleyelim. Sonra biraz tamam. daha üzerine birkaç sorum daha alacağım. Oldu, mutlu olurum. Eee Barlas'ın e, söylediği, annemin de şarkı sözlerini yazdı. Oldu olanlar bir parçası. Merak ettim Uzan'dan biri sormak istediğim bir konu var. Bu şarkı ilk geldiği zaman şarkı sözsüz olarak geliyor tabii senin önüne değil mi? Ya tabii, pardon yani, yani mırıldanmış şark... bir ses bile olmadan geliyor daha doğrusu, yanlış sordum. Şöyle şarkı sözü iki şekilde yazılıyor. Bir tanesi sana besteci müziğini veriyor. O müzik sende ne duygusal şeyler Hı. yaklaşımlar duyuyorsan... Ona göre söz yazıyorsun. Belli tabii söz yazılacak bölümü de var. Onu yazıyorsun. İkincisi de e, sen şiirini yazıyorsun. Bir söz yazıyorsun. Hı hı. Besteci alıyor onu. Besteci onu besteliyor. Bu şarkı ama Şimdi e, oldu olanlar e, bir Yunan parçasıydı. O aranjman Tabii Yunan parçasına ben söz yazdım. Anladım. Şimdi, o dönem Filmlerde de böyle popüler şarkılar alınıyor. Tabii tabii alınıyor diye yani hala var. E tabii öyle ama. Hala bu. var. Eski e, dönem filmlerinde özellikle e, 70'lerin e, 80'lere kadar olan devrede çalınan bir sürü parça hala film müziği olarak yayınlanıyor. Aslında böyle Tarık Akkan'ın Gülşen Bubukolu olan filmlerinde genelde bir şarkı da hani şarkının kendisi filmin e, senaryosu da oluşmuş oluyor. Yani mesela Ah Nerede gibi Aa, evet olabilir tabii. Ya yani tabii ismini belki sadece öyle koyulardır ama hani şarkının Ama şimdi bizim kendisi... kızda da zannediyorum ki şey içerik olarak e, hani oldu olanlar bir arkadaşlık vurgulanıyor. Hı -hı. Arkadaşlık sonradan bir sevgiye dönüşüyor. Evet. Yani o, o parçada da o filmin bir şeysi e, olmuş oluyor. Yani aslında dolaylı olarak e, yani şuraya getirmek istedim aslında lafı. Dolaylı olarak aslında filmin senaryosunu da yazmış oluyorsun. Biraz. Evet onun için de bir para <gülüyor> talep edeceğim. <gülüyor> İl, i̇lginç ama şimdi şöyle bir şey var. Herhalde şarkı aranjıya edildiği zaman e, yazmış mıydı şey yoksa? Hani aranjman hani yabancı bir şarkı Çünkü genelde o dönemde ya bu o tip şeyler yazılmıyor. İlginç. Nasıl? Yani birebir ter, te, tercüme olarak mı demek Yok istiyorsan? şimdi ismini vermek istemediğim bazı sanatçılarımız ha, var. Şarkı aha. aranjmanı olsa da e, şarkının oradan... mal ediyor. Yani no. besleyicisi ya, olarak esinleniyor geçiyor, parçadan. Yani yazılmıyor. Yani. Sonra biz hani bazı şarkıları ha. mesela e, bugün kendimiz keşfetiyoruz. İşte Yunan şarkısı olabilir, Fransız Aha, şarkısı anladım. olabilir, İtalyan şarkısı olabilir. Yok olur. yani benim tabii yapımcım diyeyim. Hı -hı. O konularda dürüst bir arkadaşımız olduğu için o onları şey yapmadı yani. Ama o devirlerde biraz şeyler vardı. Hafif dokunuşlar vardı yani. Daha ilginç olan hani sizin şarkınız olmasına rağmen yani senin de televizyonda ilk defa rastlamış olman da ilginç aslında. İşte orada bir telif hakları diye bir o şey gelişmemişti. Hı hı. Dernekler yoktu. O nedenden dolayı da yani ispatlayamıyorduk. Bir de ne bileyim ben samimiyetten mi kaynaklanıyordu? Yani senden izin almadan da bu tip şeyler yapılmıştı yani. Yurt dışında bile basılan... Hı hı. 45 olduğunu biliyorum. Bana sürpriz oldu sonra. Kaç sene sonra öğrenmiştim mesela bunları? O, vallahi yani. <gülüyor> 20 sene sonra. Herhalde yani. <gülüyor> Ama bildiğim kadarıyla Serpil Barlas en azından. Yok Serpil Barlas piyası çıktığı andan itibaren onun en az 10 tane parçasını. Söz ben yazdım. Hı -hı. Hatta bir Eurovision şeyimiz de oldu. 78 zannediyorum Eurovizyon'a katıldık. Orada işte parça çok beğenilmesine rağmen sonuncu olduk. Yani Türkiye elemesinde. Türkiye elemesinde. Ee, o, o sene Nilüfer kazanmıştı. Ee, grubuyla beraber. Ee, yani Serpil'le bayağı bir yoğun... Hem dostluğumuz oldu hem işte parçalarımız oldu. Sonra o bir Amerika falan öyle bir şeylere e, gitti, yerleşti, yaşadı. Yani e, koptu bağlar, şarkılarda değişti yani o. Ama ilk şeyleri Serpil bennendir yani. Efendim şimdi... Evet efendim. Başka bir isme geçmek istiyorum. Geçelim efendim. Ee, bu da yine onu... Sen bana oldukça fazla söylemiş. Unutulmayanlar filminde Remzi Jön Türk'ün e, Türk e, çektiği 1981 Hı -hı. yapımı film. 1982 yılında vizyona giriyor. E, çok ilginç bir film o da. Cüneyt Arkın başrollerinde oynuyor. Ancak e, Eşref Kolçak var filmde. Ondan sonra Fikret, e, Hakan, Fikret var. Hakan var. E, Selma Güner'i var. Evet. Ya, felaket bir kadro var filmde. Evet, evet. E, ama film e, senaryosu biraz e, farklı bir şekilde çekilmiş. E, biraz doğaçlama gelişmiş. Ve sanırım o dönem e, önemli bir... E, ...hani o tefeci mi deniyor, banker mi deniyor... ...o dönemde bir öyle bir sermaye ile yapılmış bu film. Hmm. E, tam olarak bilmiyorum. O konuda çok net bilgim yok. Onun için yanlışlıkla bilgi vermek istemiyorum. Ancak e, e, yapımcı demiş ki... Hani, ...birçok ünlü ismi birlikte görmek istiyorum. E, Hafif Western... <gülüyor> Yok öyle ya, değil film yani değil sonuçta mi? böyle Kamyoncular var ve e, Yani işte o, at yerine kamyon e, işte, Kamyoncular var ve onlar e, Bir yerden bir yere e, işte götürdükleri e, Mallarının arasında Böyle bir kaçakçı hikayesinin ortasında kendilerini Buluyorlar ve olmayan Bir noktadan da Selma Güner ortaya çıkıyor e, Bir öğretmen Bir devamlı kaçış kovalamacı var Ve daha sonra böyle bir Arap şeyhi ortaya çıkıyor Çok ilginç bir film bir kült bir film aslında Konusu biraz böyle absürt gelişiyor gibi olsa da. Ama sen bana söyleyince hani benim şarkı sözünü yazdığım e, bir e, şarkı da bu filmin içinde kullanılmış. Benim şu çok kült bir filmdir o. Birazcık da hani e, diyalogları da çok ilginçtir. Çünkü Remzi Türk çok ilginç bir yönetmen. E, kendisine göre bir dünya yaratabiliyor. ve Kendisine göre bir evren yaratabiliyor. İçinde e, çok değişik yerlere gidebiliyor. Biraz filmlerinin bazıları zor anlaşıldığını düşünüyorum ben ama onun filminde... Orada da, orada sahnesi dakikası, dakikasını biliyor musun? Ersen ve Dadaşlar'ın bir şarkısı kullanılıyor Evet, çünkü. evet. İşte bugün bana, yarın sana diye ben sözlerini yazmıştım. Hı hı. Ersen de bestelemişti. Yani o çalışmamız da öyle oldu. Ee, o benim için hele sürprizlerin en büyüğü oldu. Ben neredeyse onu 2005 yılında falan öğrendim. 2005 o, yılında öğrendin? Yani... Bir beraber ben o şarkımın unutulmayanlar filminde olduğunu yani öğrendim. O Hiç haberim yok. Çünkü film 82'de piyasaya çıktığına göre ee, en azından belki haber verilmiştir diye düşünmüştüm. Çünkü ay, ay, filmde ay, de ilginç bir sahne birkaç sahnede yer alıyor olması gerekiyor. Tabii yapışı. tabii. O bir atlıyorlar çıkıyorlar bir de, de dereye düşüyorlar falan da böyle. Kendileri bir kumun altında var. Bir, bir şeyler var. yani o heyecan dolu bir sahnede. O filmim vardı melodisi yani sözler belki o sahneye uyuyor muydu bilmiyorum ama müzik olarak böyle bana hafif western filmi şeysini hatırlattı. Yok film e, Ay, günümüzde film geçiyor. Film konusu olarak demiyorum. E, müziğin şeysi ana teması böyle hani western filmlerinde e, bir şey vardır ya. tat tat filan diye böyle bir temposu vardır öyleydi. Ha tabii aksiyon filmi oradan. Ha, aksiyon şişi. İzzet Günay da vardı filmde ha, e, evet, evet İzzet evet, Günay da vardı. Evet. Ya evet. o o sürpriz sürprizin üstüne sürpriz oldu. O Hangi albümünde peki Ersen'in? Ersen, Ersen Meda Dağlar'ın daha dursa. Vallahi onu bilemiyorum Bu Arabesk Rak diye bir kapağı Yok. olan albümünden önce yapımı. Zannetmiyorum, ya zannetmiyorum. Bilemiyorum şu anda. O 45'lik olarak çıktım peki. 45'li yok long play olarak çıkmıştı albüm olarak. Çünkü 70'lerde 45'likler çıkıyor daha sonra birazcık daha 70'lerin sonuna doğru bu, albümleri hayır, dönüşüyor. Hayır bu long play olarak long play. çıktı zannediyorum evet. Yani öyle olması lazım. Öbür parçanın ya yani bu iki parça vardı ben o ikisinin de sözlerini çok sevmiştim. Hı hı. Ama işte bilemiyorum bir gün bir başka filmde de belki öbür parçayı da bulurum <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama o zaman biz bir şarkı dinleyelim şimdi. Tamam dinleyelim. Ersen ve Dadaşlar'dan Bugün Bana Yarın Sana. Bugün Bana Yarın Sana. I'm <coughs> gonna Evet efendim Yeşilçam Arkeolojisi'nde ben Deniz Tutkulu yer, e, açık radyodayız 94.9 açık radyodayız ve e, annemle birlikte yaptığımız bu programda e, annemin e, şarkı sözünü yazdığı ve Yeşilçam filminde kullanılmış e, iki tane şarkıya yer verdik Şimdi daha ilginç bir konu var aslında e, özellikle e, ben şöyle düşünüyorum annemin şarkı sözü yazdığı en ünlü de şarkı galiba bu e, kendisi inanmıyordu bana <gülüyor> Ancak e, sağ olsunlar e, yapımcı Hakan Eren anneme bir sürprizden bahsetmiş ve annemin e, bu Şena için yazdığı şarkı sözü Dalkavu'nun e, kendisi şarkının kendisi bir Amerikan dizisinde kullanılmış. Hemlock Grove diye e, 2013-2015 arasında yayında olan dizide kullanılmış. Bu peki yani tam nasıl olarak öğrenmiştin sen? Beni e, Hakan Eren aradı. Dedik ki Hanım size bir sürprizim var dedi. Hayırdır dedim ben de tabii. İşte dedi böyle böyle dedi. Amerika'da dedi bir dedi dizi var dedi. O dizide dedi sizin dedi e, parçanızı istiyorlar çalmak. Yani benim sözlerini yazdığım Şerif Yüzbaşıoğlu'nun bestelediği ve Şenay'ın yorumladığı parça. E, i̇kisi de rahmetli olmuştu. Benim de çok Sevdiğim iki insandı Hani onların anısına da dedim Bir şey olur Ben de okey dedim zaten Sonra işte ve ilk Yasal Yani ilk Yasal demeyeyim de yani Hakkıyla haber verilen izin, izin alınan haberim olan Bu Parçayı işte imzaladık Şey yaptık ve Amerika'da dizisi Amerika sonuçta Amerika'daki ki Hemlock, uh, grow at'le işte 3. sezon dördüncü bölüm. Bölümde evet. Hatta dakika <gülüyor> olarak da ben not almıştım yani 45, 45. dakikadan sonra. 45. dakikadan, bir, dakikadan e, sonra vedala e, Bekarla veda partisinde çalınıyor şarkı. Ve tabii ben <gülüyor> ilk defa bunu izlediğimde eee ...şeyin dizinin... E, ...konusu ve tabii tabi... Evet, ...korku ve gerilim dizisi <gülüyor> ...korku çünkü. ve gerilim ama bu... ...güzel paylaşılmış bir şey... ...doğaçtığı bazı olaylardan... E, ...evliliğe ya. veda şeysi diye... ...benim için ilginç oldu çünkü... E, ...mesela Sezen Aksu'nun... E, ...oynama çıkıdım... ...yok o, o, o, tarkındı pardon... Sezen Aksu'nun bir şarkısı vardı... ...bu e, e, Dilin Dokun filmi yapılmıştı... ...Della More, Delamorta, Delamore... ...İtalyan yapılmış bir film... E, ...orada Sezen Aksu'nun şarkısını görmüştüm ben... Ha, o, e, ...hadi bakalım kolay gelsin işte o şarkı... Ha, ha. ...bir orada şaşırdım... ...bir de şimdi e, bu dizide görünce... Evet, evet ...çünkü partide dans ederlerken... ...ama işte çalıyor. şeye... E, ...bekarlığa veda, veda partisi... E, evet. partisi e, ...olduğu için... ...orada bir... Doğu kültürünü yansıtan bir veda olmuş. Yani giysilere falan dikkat ettim ha, ben. Tabii gelinin mesela başında taç var. Böyle bir şey var. Bir ee, hafif çingenemsi bir hava da gördük. Ha, yani var. böyle bir öyle bir karışık bir şey oldu. E olsun fena değil o kadar korku dolu bir filmin şeyin <gülüyor> içinde. Bekarlığa, ben dizi, dizi izlemedim için tam konusunda yani, Ben de bilmiyorum yani İ, i, i. Ama iyi e, Sanatçılar var filmde Şöyle bir şey düşündüm ben Çünkü Amerika'da yani Türk e, Bazı böyle 70'li dönemlerin 80'li dönemlerin böyle funky groovy o, o tip plaklar çok ilgi görmüştü e, O dönemde Şenay yani burada çok fazla kişi bilmiyor Şimdi Honky Ponky sadece ilgilisi bilen bir albüm Orada olmuş ama bu Dalkavuğ'un başka bir keşesi var. Sansürü uğramıştı galiba değil mi Dalkavuğu şarkısı? 79 yılında biz yaptık bu, bu şeyi. Hı -hı. İşte 80'e doğru da piyasaya girdi. Denetim aldık. Bilmem ne aldık. Şu bu falan. Hı -hı. Ondan sonra tam 80'de şey oldu. İşte ihtilal oldu. İhtilal olunca tabii bu denetimler ve şeyler daha bir katılaştı. Bilmem ne. Bir gün bir baktık. Şerif beni aradı. Şerif rahmetli aradı beni. Dedi ki Zeren sana bir haberimiz var. <gülüyor> Bizim dedi, şey, dal kavuk yasaklandı dedi. Hı -hı. Neden dedim. Ya dedi orada dedi hani yazdık ya dedi sen yazmışsın eğriye doğru doğruya eğri yalan dolan. Hı -hı. Ondan sonra şapkayı taktı kavuğu attı filan. Bunlar dedi birinin dedi şeyine gitmiş gücüne gitmiş Neyse. herhalde dedi. Ve o, o parça yasaklandı. Okay şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Aa, Onun için mi? evet şarkıyı da biraz dinletmek istiyordum ben. Tamam. Ee, ya çok teşekkür ederim tabii. Konuşacak çok konumuz var. Derim. Bunları farklı şekilde yazı olarak da. Bizimle mutlu olduk. <gülüyor> <gülüyor> eee biz Yeşičam Arkocuz programı her salı 15.30'da açık radyoda 94.9'da burada yayındayız. herkese çok teşekkür ediyorum emeği geçenlere de bugünkü programda. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere yeniden efendim. Hoş geldiniz. Çok <gülüyor> teşekkürler getirdiniz. Güle güle. Sevgiler. <gülüyor> beni kolladı başını